Risale-i Nur tefsir midir? Bu sorular geliyor değil mi? Sürekli devamlı okuduğunuz bir eser var Risale-i Nur. Şimdi önce bir kısım kavramları tasnif edelim, sınıflandıralım ayıralım. Fıkıh nedir? Muamelat ile ilgili hükümleri keşfetme çabasına fıkıh denir. Tasavvuf, Allah'ın senden ne murad ettiğini, nasıl razı geleceğini keşfetme çabasıdır. Tefsir, Kur'an'ı anlama faaliyetidir. Allah'ın muradını keşfetme çabasıdır. Kur'an bizi kendisini tefsir etmeye zorlar. Çünkü şu ana kadar ki tüm insanların hayatını değiştirecek ve dönüştürebilecek denklemleri kendisinde sunar. Bu ise Kur'an'ı uygun ölçüde yorumlamayı gerekli kılar. Tabii ki lafsa bağlı kalmak şartıyla. Ayetler 23 yıl içerisinde inerken o an toplumda yaşanan duruma ve toplumun ihtiyacı olan ahvale göre de indiğinden bir ayeti ele alırken o günkü toplumsal yapıyı da bilmek ve ona göre ele almak elzemdir. Kur'an'daki her bir kelime hatta harf diğeriyle kubbeli taşlar gibi bir birlik içerisinde olduğundan bir kelimeyle öteki kelimenin yerini değiştirmek veya yahut diğer kelimelerin taşların ne dediğini bilmeden o kelime ve taşın ne demek istediğini anlamak mümkün değildir. Yani Kur'an hem manen hem de lafız olarak bir mucizedir. Toplumda 23 yıl içerisinde Kur'an bir anda kitap olarak gelip buyurun bunu okuyun ve anlayın diye gelmemiş toplumsal yaşanan olaylar kimi zaman gelecekte yaşanacak olaylar kimi zaman geçmişteki bazı vakaları ders alabilmek için indirilmiş bir hayat tarzıdır. Bir şeriattır bir hüküm kitabıdır. O yüzden bunları ele almadan o ayetin muradını anlamak pek mümkün gözükmüyor. Peki tefsir nedir? Çok çeşit tefsirler var. Bu tefsirlerin çeşitlerini konuşmadan önce tefsirleri genel yapı olarak ikiye ayırmamız lazım. Mana karşılığı veren tefsirler var. Bir de hakikat karşılığı veren tefsirler var. Ana hatlarıyla böyle ikiye ayıracağız. Mana karşılığı ne demek? Yani o lafızda ne geçmiş? Bunu barındıran, ifadeler ve kelimeleri açıklayan tefsire mana tefsiri deniyor. Bildiğiniz klasik tefsir yani her ayet bu bu demek, bu bu demek, bu bu demek diye o mana tefsir oluyor yani. Bir de hakikat karşılığı içeren tefsirler vardır. Bu ne demektir? Hakikat karşılığını içeren tefsirler... Bir ayetin manasını verirken yani zihnini doyururken aynı anda kalbini de tatmin eder. Buna da hakikat karşılığı denir. Şimdi bir tefsir okudum. Tefsirin içerisinde ölüm hakikatiyle ilgili bahisler var. Sen aklen ölümün ne olduğunu, ne bittiğini, ne yaparsan iyi bir ölüm elde edeceğini, ne yaparsan kötü bir ölüm elde edeceğini, bunların hepsini anladın mı? Anladım. İşte bu anladığın trilyonlarca makale yazacak şekilde de olsa sadece aklında kalmışsa, evet ben ölümün ne olduğunu anladım, olmuşsa bu mana karşılığı olur. Ama sen ölümün manasıyla birlikte hakikatini almışsan eğer, senin kalbin okuduklarına tatmin olmuştur ve ölüme artık iştiyak duymaya başlarsın. Mesela ne gibi? Risale-i Nur'da okuduğun 20. mektup bahsi gibi. 20. mektubu okuduğunda artık, ya ölüm ne güzelmiş. Ben bu dünyada gurbette bir garipmişim. Meğer bu dünya misafirhane hükmündeymiş. Asıl yurt o dünyaymış. Ne güzel olur Allah beni affetse diye ölüme iştiyak duymaya başlarsın ve Risale-i Nur'da geçen cümleyi hatırla. Ölümün hakikatini anlamış kamil insanlar. Ölüm sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Üstadın kullandığı kelimelere bak. İşte Risale-i Nur bu sınıfa giren bir tefsirdir. Mana değil, hakikat karşılığı. Ne demek bu? Hani sürekli insan yazıyor ya, Risale-i Nur akılla birlikte kalbi, vicdanı, diğer latifelerin de bir gıdası, bir kutudur diyor değil mi? İşte bu dediğinden mana buymuş meğer. Yani sen Risale-i Nur okuduğunda sadece manada kalmıyor. Bir teorisyen gibi böyle ayrıntılı yazmıyor. Kalbinde de iç bir buluyorsun. Şimdi namazın ne olduğunu, neden önemli olduğunu, sevabını, günahını, haramını namazı bozan şeyleri bilmek ayrı bir şey. Bu mana karşılığı olur. Ama namazın hakikatini bilip, Rabb'in binle kavuşacağın o anı iple çekmek ayrı bir şey. Bu da hakikat karşılığı olur. Yani iftara kadar sabretmek ayrı bir şey. Mana? Oruca iştah duymak ayrı bir şey. Bu da hakikat karşılığı olur. Bir iftira kadar sabreder üf püf küf diye. Ne oldu bu? Oruçla ilgili her şeyi bilebilirsin ama hakikatini bilsen kalbin de tatmin olacaktı. Ve artık oruç senin zorla sabredebileceğin bir şey değil. İçinden gele gele keyif alacağın bir şey olurdu. İşte Risale-i Nur bu sınıfa giriyor. Yani Risale-i Nur'da geçen bahisler Kur'an'daki ayetlerin mana değil, hakikat karşılığını veriyor sana. Çok önemli bir olay. Dishan Nur tefsir midir? Evet tefsirdir. Hem de şöyle tasnif edersek hakikat sınıfına giren bir tefsirdir konuyu tefsir çeşitleri olarak ele alırsam ki çok tefsir çeşidi var. Her birini almadım. Risale-i Nur'a şuhudi bir tefsir dersek abes olmaz. Niye bu örnekleri veriyorum biliyor musunuz Sinan? Tefsir dediğin Kur'an'ın başından sonuna kadar umumunun sadece böyle karşılığını vermeye tefsir denmiyor. 350 bin tefsir içinde çok çeşitlilik var. Risale-i Nur'a neden şuhudi bir tefsir denebilir? Şuhud ne demek? Şuhud. Şahit olma. Gözle görme. Çünkü Risale-i Nur Kur'an'daki ayetleri tefsir ederken buna delil olarak en çok kainat kitabını sunmuş. En çok kainat kitabını sunmuş. Neden? Çünkü bir teorisyen gibi soyut bir şeyi kendine delil yapsan yarın bir gün biri gelip ya hayır bu bundan daha mantıklı deyip onu çürütebilir. Ama Risale-i Nur gibi sürekli kainat kitabının sayfelerinden gözle görünen şahit olunan şuud derecesindeki şeylerden delil yaparsan kimse aa bu portakal burada yok kardeşim adamı kandırmayın sana diyemez. Bu yüzden Risale-i Nur belki bir ihtimal şuudi tefsir de denebilir. Böyle bir ibare geçiyor Mesnevi i Nur'ya da ona binaen öyle düşündük yani. Bir tefsir çeşidi daha Risale-i Nur'a konulu tefsir diyenler de olmuş. Duymuş muydunuz konulu Tefsir ne demek? Mesela birisi geliyor, ölüm bahsiyle ilgili bütün ayetleri. Topluyor, cem ediyor. Bu bir konulu tefsirdir. Bir tanesi geliyor, haşir bahsiyle ilgili bütün ayetleri topluyor ve onu tefsir ediyor. Bu bir konulu tefsirdir. Bu da yine bir tefsir çeşidi. Risale-i Nur, iman bahisleriyle ilgili, hususiyetle bir insanın kalbine tam tatmin edecek şekilde o konuları özellikle ele aldığında konulu tefsir olabilir diyenler de olmuştur. Üstad hazretlerinin tefsir anlayışında en önemli faktörlerden bir tanesi gençliği döneminde İngiliz Müstemleke Nazırı'nın ne demek Müstemleke Nazırı? Sömürge Bakanı'nın Kur'an'ı elinde tutarak bu kitabı ne yapıp ne edip Müslümanların elinden almalıyız. Elinden almaktan kasıt bugün hiç kimse Kur'an'ın kendini bizden alamaz. Onların elinden almalıyızdan kasıt Kur'an'ın hakikatlerinden onları soğutmalıyız muradı var. O yüzden hani böyle biraz üst üste gelen olaylar var ya hani gençler arasında bir deizm yayılıyor, bir Kur'ancılık yayılıyor falan. Ben bunların bir anda tahşidat olma kısmı ben çok böyle kendi kendine olduğunu düşünmüyorum bunların. Kendi adıma. Hatta bana sorarsanız binler cinayetten daha büyük bir cinayet gibi geliyor bana. Yani bugün mesela bir peygamberin kendisini öldürürsen bu dünyadan değil mi? Onun bedeni göçer. Evet şahsına zarar vermiş olsun ama onun mesajını katlettiğinde onun nübüvvet, peygamberlik vasfına zarar vermiş olursun. İşte o müstemleken nazırı İngiliz Sömürgeler Bakanı bunu murat etmiş. Bu kitabı ne yapıp edip Müslümanların elinden almalıyız veya Kur'an'a karşı soğutmalıyız demesine karşı ben Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu bütün dünyaya ispatlayacağım diyor. Üstad hazretlerinin tefsir anlayışının en başında bu gelir. Risale-i Nur iman hakikatleri üzerine kurulu bir tefsirdir. Hani konul dedik ya özellikle de konunun en temel alanı burası. Nasıl abdest alacağının mezhepler arasındaki farkı bu eserde yoktur. Ama kalp kanı pompalarsa diğer uzuvların da iyi iş görebileceği gibi iman sağlam anlaşılırsa diğer tüm ibadetlerin özü olan ihlasa da zarar gelmemiş olur. Yani Risale-i Nur'da imanı alıp imanın özü olan ihlası aldıktan sonra diğer meseleleri kaliteli bir şekilde yapman Evet. Neden? Çünkü bunun da usülünü barındırıyor içerisinde. İman ilmi... Hep tazelenme istediğinden dolayı da Risale-i Nurlar sürekli okunma gereklidir. Her okuyuş başka bir hakikate kapı açacaktır. Şimdi burada önemli bir açıklamada şuraya yapmamız lazım. Üstad Hazretleri diyor ki benim mesleğim güzeldir diyebilirsin ama tek güzel benim mesleğimdir diyemezsin diyor. Biz Risale-i Nur'a çok muhabbet besliyoruz. Neden? Çünkü yani benim inşallah kazanabilirsem şu imtihanı ahiretime çok büyük bir faydası var. Başrol oynuyor ahiretim için. Bu yüzden Risale-i Nur benim için çok önemli çok güzel bir tefsirdir ama Risale-i Nur tek tefsir değildir. Diğer arkadaşların okuduğu ve faydalandığı diğer tefsirler de gayet güzeldir. Allah hepsinin gönlünü açsın. Ama benim hayatımı değiştiren, benim hayatıma merkez aldığım, genel omurga yapımı örüp hareket tarzımı da onun üzerinden bina ettiğim, Kur'anı anlamada, hadisi anlamada, Sünneti anlamada bir bakış açısı, bir pencere, bir gözlük olarak kullandığım eser Risale-i Nurdur. Omurga yapımı oluşturmaya çalıştığım eser budur ya. Yani. Risale-i Nur'da neden tüm ayetler yoktur? Şimdi şu ana kadar 350 bin tane tefsir çalışması yapılmış. Bu 350 bin tefsir içerisinde de çok çeşitli tefsirler var ve bunların birçoğu Kur'anın tamamı değil konu ile ilgili çalıştığı alanları alarak bu tefsirleri yapmışlar. Örneklendireyim. Mesela Kur'an'ın sadece hükümlerini anlatan ahkam tefsiri diye geçen tefsirler var. Sadece hükümlerini anlatıyor. O konuyla ilgili. Mesela bugün bir iş adamı bana gelse. Ben de onu çıkarabilecek Allamecihan bir adam olsam. Dese ki hocam iş hukukuyla ilgili, ticaret hukukuyla ilgili benim her şeyi bilmem lazım dese. Ben de onunla ilgili bütün hükümleri ondan çıkarıp tefsir etsem bu ne oldu? Ahkam tefsiri oldu. Ticaretle ilgili bütün konuları ele aldığım için konulu tefsirde olabilir. O alanda gördüğünüz çalışmalar aslında bir tefsirdir. Alimler böyle küçük kitapçık çıkarıyor bazen. Aslına baktın o ayetleri tefsir etmiş oluyor. Onlar bir tefsir oluyor yani. Kur'an'daki kelimelerin ne demek istediğini, muradını anlatmaya çalışan lügavi tefsirler de vardır. Sadece o kelimelerin ne demek istediğini anlatmış bu kadar. Tasavvuf erbabının daha çok üzerinde durduğu işari tefsirler vardır. Bu, bu burada bakıyor. Bu, bu maksada bakıyor. Bundan marziyat-ı ilahi, Allah'ın rızası böyle kazandırmış diye işaret ediyor. Fatiha'dan NASA kadar bütün ayetlerin tefsir edildiği klasik tefsir vardır. Risale-i Nur ise iman hakikatlerini temel blokaj yapan bir manevi tefsirdir denebilir. Demek ki bir tefsir Fatiha'dan Nasa kadar bütün ayetleri barındırmak zorunda değildir. değildir. Risale-i Nur'un manevi tefsir olmasının hususiyetleri de şöyle ele alınabilir. Şimdi mesela sünnetin tabakaları vardır. Ben misvak kullansam, efendimi düşünsem, oradan da Allah Azze ve Celle'ye böyle bir rabıta yapsam bu bir sünnetin ittibaı olur mu? Olur. Peki bana bir sevap kazandırma ihtimali inşallah var mıdır? Vardır. Peki ben misvak kullanmasam bunun bir günah var mıdır? Yoktur. Sünnetin bu tabakatına örfi tavakat denir. Yani yapsan ne güzel bir payı alırsın, yapmadığında bir problem İnşallah barındırmaz. Şimdi sünnetin bir de farzi tabakatı vardır. Nedir bu? Allah'ı tanımak, tanıtmak, bilmek, bildirmek, sevmek, sevdirmek. Risale-i Nur bu kısmı temel almış, yine blokaj yapmış bir manevi tefsirdir diyebiliriz. Abi şimdi bakıldığı zaman 150 bin tane tefsir geçmiş ama bu tefsirler içerisinde aynı üstadın tarzında olan manevi tefsirlerden mesela bir Mevlana'nın Mesnevi'si bugüne kadar gelmiş. Hı hı. Bir işte İmam Rabbani'nin mektubatları bugüne kadar ya, gelmiş. Ya. Demek ki asıl manevi tefsirler yani. Evet, evet. Çünkü üç binden duyduğumuz iki tane evet. var yani. Değil mi? Aynı üstadın tarzı. Hani mutlaka diyor ya, Mevlana zamanında yaşasaydım Mesnevi'yi yazardım. O benim zamanımda olsaydı mesnevini oraya yazardı diyor ya. Evet. Aynı çünkü tarz olarak aynı. Aynı değil mi? Hay maşallah. Sormuşlar, demişler ki sen orada neden siyer yok?" Mesela ilkokulda herkes toplama yapıyor. Ayı falan. Lise oluyor. Şimdi biz türev integral, perişan alıyoruz. Bir dilciler öyle oluyor mu? Bilmiyorum bizim zamanımızda olmuyordu. şimdi ne haldeler bilmiyorum. Ya da üniversiteye giriyorsun mesela. Orada her giren her dersi mi alıyor? Hayır adam bir alanın uzmanı profesörü oluyor yani. Bu bir kemal göstergesi, olgunlaşma göstergesi aslında. Demek birisi siyeri daha ciddi manada ele almışken birisi iman hakikatleri meselesini daha ciddi manada ele almış. Hani burada o yok, o yok. Ya sen de niye yok? o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Mesela sen niye hiç siyer yazmıyorsun? Anladın mı? Bu mantığı yok yani. Yokla bir mantık mı olur yani? misalden misal mi gideceksin? Bunun mantığı ne yani? <gülüyor> İslami ilimler branşlara ayrılmıştır. Tefsir, hadis, kelam, siyer, belagat, fıkıh gibi ilahir. Bir alemin tüm ilim dallarını eserlerinde toplaması ve tafsilatla ortaya koyması mümkün değildir. değildir. Mesela İmam Buhari hadis, İmam Taftasani kelam, İmam Azam fıkıh dallarında asırların üstadı olmuşlardır. zaman ise bu zamanda iman esaslarının konu edindiği ilmi kelam sahasına nazarını teksif etmiştir. Bu zamanda dinsiz felsefe insanların imanını tehlikeye attığından bu tehlikeye karşı iman esaslarının müdafası ihtiyaçtır ve Said Nursi Hazretleri tüm mesaisini bu alana yoğunlaştırmıştır. Düşsene imanı bilmiyorsun ama diğer meselelerde siyerde fıkıhta hepsinde süpersin ama iman yok. Ne bunun akıbeti? sonsuz bir cehennem yani temel meseleyi ele almış özellikle böyle imana bu kadar saldırı taarruz olunan bir dönemde demek ki bir kişi daha burayı ele almış diye mutlu olman gereken özellikle o niye yok bu niye yok diye sürekli dökmeye çalışırsan bu makul, ölçülü ve müslümanca bir yapıcı bir bakış açısı değildir aslında tahrip yurduğu bir bakış açısıdır. Maalesef bu asır tahripkarların elinde fazla hırpalandı. Sürekli dua ediyorum Allah'ım vasatları nasip et vasatları nasip et. Denge demek değil mi vasat yani ortası dengesi. itidal üzere her kesimde, her dönemde, her cihette, her alanda bir birbirlerini tahrip etmeden, birbirine hakaret etmeden anlayabilecek ve anlaşabilecek insanları inşallah nasip etsin. Ben nasip olacağına inanıyorum. Zaten diğer sahalarda İslam alimleri kıyamete yetecek kadar geniş çalışmışlardır. Üstad gerekli yerlerde tüm İslam alimlerinden örnekler vermiştir. Siyer'den de ciddi örnekler var yani. Yoğunluk olaraksa güncel konulardan değerlendirmeler yapmıştır. En güncel ve en ehemmiyetli olan Kur'an eczanesinden iman hakikatlerine bakan kısımları alıp tefsir etmestir. Doğru mu? Günümüzde siyerle ilgili yeterli çalışmalar yapılması bu alanda Risale'ye ihtiyaç bırakmamıştır. İman gibi bir konu varken sair meseleler sonra gelir. İman zafiyeti olan biri siyerle zaten uğraşamaz. Yani bunun sıralama ölçütü de bu değil. İslam geleneği bu değil yani. Ergenliğe girmeyen biri evlendirilir mi? Evlendiremez. Evet. Peki iman meselesini özümseyememiş birisi buyur siyer, fıkıh, usülü fıkıh falan o kısımlara ihtiyaç var mı? İman yok adamın. İnanmıyor. İnanmayan birine o kısma girmek lüzumsuz bir adım atmak olur o ciddi. Mesela Buhari'ye niye tefsir yazmalı diye. Evet değil mi? Aynen. İman Buhari'ye niye tefsir yazmamış değil mi? Çok öyle olur ya. Yani. Aynen öyle. Tabi tabi aynen öyle. Ve i̇sa Kur'an hakikatlerini tefsir ederken çok güzel bir şey yapmış. Konuyla ilgili hadisleri de muhtevasında barındırmış yani. Onu onunla cem etmiş. Mükemmel de bir olayda bulunmuş.